Bismillahirrahmanirrahim, elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu vesselamu ala seyyidil Murselin, Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Kıymetli dinleyenlerimiz, mübarek Mevlid gecesinin arefesinde, Mevlid-i Şerif ayında sizlerle terhib-i terhib hadis-i şerifleri sohbetinde canlı yayındayız.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 Tanı olan, şu anda dünyada çok meşhur, muteber bir hafız efendi, Mısırlı, o geldi. İnşallah Mevlid-i Şerif okunacak. Bu fakirde, de, Kasne i Bürdeden Mevlid fastını okuracağım inşallah. Çok ilimler, marifetler hasıl olacak ve bereketler hasıl olacak. Kainatın efendisi sallallahu aleyhi ve sellem öyle buyurdu. Tabi mana alemi devli de, Allah'tan görenlere, Kaynaklı tabii eski muhteber kaynaklarımızda kitaplarımızda zikrediliyor birçok kaynağı var. Ya Resulullah dedi evliya Allah'tan düz zat gördüğü zaman mana aleminde bu kadar mevlit okuyorlar sana sana salavat okuyorlar seni anıyorlar ümmetin bunlardan haberdar mısın razı mısın? O zaman kainat efendisi buyurdu ki sallallahu aleyhi ve sellem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 Şimdi biz hadis-i şeriflerimize başlayalım. Ee, tergib bu terip sahibi Hafız Mümziri Hazretleri e, bu kitabının ilk babını, faslını ihlastan açtı. Çünkü ihlas niyet gibidir. Yani namaz nasıl niyetsiz olmaz. Evvela niyet etmeyi Rıza-i için diyorsun. Yani bunu demek şart değil. Hatta dememek lazım. Dili alıştırmamak lazım. Niyetin yeri kalptir.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 ee, sıralı numara takip eden de var. Bin, binlerce belki var. Hadis-i Şerif. Tergib-i Terip'te. Bu Hadis-i Şeriflerin hepsinde teşvik var. Tergib teşvik demek. Terip'te korkutmak demek. Ya faziletli amellere teşvik ediyor ya da efendim, sıkıntılı işlerden, haramlardan, günahlardan uzak durdurtmak için sakın duruyor ve korkutuyor. Ama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 Anu rahimil Rumarbnil Hattab radıyallahu teala. Hazreti Ömer Efendimiz buyuruyor. Kale dedi. Hazreti Ömer tabi ona kadar Hazreti İmam Bukhari ben şundan duydum o şundan duydum İmam Buhari'le arasında üç oluyor, 4 oluyor. Oradan sahabeye ulaşıyor İmam Bukhari erken dönem olduğu için arada az biz de şimdi 36, 37, 34 gibi şu anda bize gelen ravilerde 30 30 küsürlere geçti.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 İmam Bukhari'nin sülasiyatı bile var. Yani arada üç raviyle olanlara deniyor o mesela. Ki çok yakındır. Üç ne demek yani? Arada üç kişi Resulullah'a ekleniyor. Sallallahu aleyhi ve sellem. Bu adişte tabii arada kaç var? Onun ravilerini bu uzun söylemiyor. Bukhari gibi yapmaz bu. Son raviden alıyor. Hani sadede gelelim mesela. Millet şu anda ravileri zaten aktıda tutamıyor ki. Semi'atü ben işittim Resulallah'ı sallallahu aleyhi ve sellem. Hazreti Ömer Efendimiz diyor ki, sizin anlayacağınız yani, ben kainatın efendisini işittim diyor, kulağımla. Yakul'u diyordu, buyuruyordu diyor. Hiç şükme yok diyor. İnne amal ameller ancak bin niyyat. Bin niyeti, niyete göredir. Müfret olan da var ve fir-i Bir bin niyat. cemisi yani çoğulu niyetler veya niyet. Cins tutuluyor zaten burada. Amellerin kabulü niyetlere göredir.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 Hatta bizim Karadeniz, isim vermeyelim memleket işimleri, ilçeleri, illeri tabii. Bizim Karadeniz'de çok vardır. Çocuk da çok olur, eskiden olurdu. Şimdi Kürtler çok doğuruyor, Lazlar az doğuruyor. Halbuki çok doğurmalar lazım Lazlarında. Herkes doğursun yani, ne var? Müslümanlar çoğalsın. Kürt'ü de Lazı'dan Müslüman. E, şimdi onlar tabii eskiye göre konuşuyorum. Yedi kardeş, çekiz kardeş, on, on iki falan olur yani. Benim babamlar bile on yani mesela. İki anneden falan ama olsun. 10-12 çocuğu olur. O erkekler biri bir partiden, biri bir partiden, 3-4 partiden olur. Üye olur, orada heyette yer alır, belediye de şu. Neden? Hangi parti iktidara gelirse bir kardeş o işi yürütsün. İşte bak. Bu, bu adamın şimdi, e, diyelim ki Erbakan Rahmetli'nin adı çok çıktı. Yani takvunyacılardandır mesela. Namaz abdest var ya. Ha şimdi...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 Efendim, ben onun için onun şefaatine ermek Onun dinini onunla beraber Rahatça yaşamak için gidiyorum diyor Niyeti bu Fejratuhum <gülüyor> <gülüyor> Bu adamın hizmeti kime sayılır İlallahi Allah'a sayılır Daha ve Resulü'yü Resulüne sayılır Yarın ahirette allah Teala ona buyuracak ki Sen benim muhacirimse Sen yemek için, içmek için Hurma için, zey zeytin için gelmedin Sen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 sen şimdi muhacir olma vasfı Kur'an-ı Kerim'de metediliyor ve sabiqun minel ansar muhacirlerden ansar'dan ilk önce e, efendim hicrete gidenler Allah'ın dinine yardıma gelenler razı anhü ve Allah onlardan razı Onlar Allah'ın sevabından razı yani çok önemli mükafatlar rıza makamı var burada. Sen şimdi muhacir oluyorsun ama görüntüde oluyorsun. Niyetin neyse Allah'ın indinde onu görüyorsun.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 Sen Allah için vatanını, her şeyini feda etseydin muacir olurdu. Burada sen dünyalık bu durum diye geldin. Evimin Murat'ın yahut bir kadına hizzet etti ki yen ki o nikah yapacak ha o kadınla. Şevzel diyor bu adamın izzeti nereye sayılır? İlama o şeye ki Hacer'a izzet etti ile ona. Kadına izzet ettiyse onun muacir olur. Dünyayla izabet izzet ettiyse dünyanın muacir olur. Ama Allah'ın dinini yaşamak için başka hiçbir niyet taşımadan gittiyse Allah ve Resulü muhacir olur. Onun için Mekke'den hicret başladıktan sonra tabi hele Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'yi teşrif ettikten sonra Mekke'de pek Müslüman kalmadı. Ancak kendini gizleyen birkaç kişiler kalmıştı. Güçsüzler, zayıflar da vardı. Tabi gelemiyor yol, şey yok. Hali yok. Yaşlı ile bile çıkanlar olduğu yolda öldüler. Onlar da ayrı kıssaları var.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 Buyurdu. Subhanallah. Cins cinse meyleden. Ruhlar ordular gibidir. Tanışanlar kaynaşır. Yani o ona tam uygun. Artık çok mu konuşuyor, şaka şama tamı yapıyor. Işte, yani. Niyeti neyse herkes geliyor. Mıknatıs demiri çektiği gibi o arkadaşını buluyor. Bir adam için dediler. Felanca da icret etmiş. Ya. sana Ekrem dediler. Hiç de ummazdık. Yani bu adam fedakarlık edecek, Allah için, din için, vatanından çıkacak, malın mülkünü bırakacak. Hiç de beklemezdik. Yanılmışız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, belki de yanılmamışsınız. Neden? E çünkü bu adam niye icret etti? Bir sorar, sorarsınız ona. Sonra sordular, dedi ki, ya ben bir kadına aşık idim. O kadın da Medine'ye icret edince, ben nasıl durayım? Mekke bana dar geldi, ben dayanamadım, her şeyi... Feda ettim, geldim o kadına kavuşayım diye. Şimdi herkese dediler, bu, bunlar Allah ve Resulün muhaciridir. Bu adama da sahabe-i kiram derdiler ki, Ümmü Kays denen kadının künyesi yani. Ümmü Kays'in muhaciri. Şimdi koca Hazreti Sıddıklar, Hazreti Faruklar, yani Allah için, din için, Resulullah için sallallahu aleyhi ve sellem her şeyi feda etmişler. Allah ve Resulün muhacirleri var iken bir de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 Ama ameller niyetlere göre işte. Adamlar ne niyetle dernek kurmuş, ne niyetle vakıf kurmuş, ne niyetle teşkilat kurmuş bilmiyorsun yani. Mevla biliyor her şeyi. Görüntüye bakma sen. Niyet muteber. Ve ana te radıyallahu te'ala anha. Ayşe annemizden rivat edilen had-i şerifte. Kâlet dedi. Kâle buyurdu kim? Rasûlullah sallallahu te'ala ve selleme. Kâinatın efendisi buyurdu diyor Ayşe anamız ben duydum diyor. Onun zaten hafızası çok kuvvetliydi. Yağzu kazaya çıkacak. Yani harp edecek. Ceyş'ün bir ordu. Nereye? Nereyle savaşa gidiyor? el Kabe'ye Kâbe'yle. Kâbe-i Şimdi bu hadis-i şerifte ne zaman olduğunu falan söylemiyor. Bunun izahı, yani bu tabi tergib-i teripatisidir. Burada izah getirmiyor, hadisi söyleyip geçiyor. Bunun izahı, Hazreti Mehdi, benim 38. Risale'm. Hazreti Mehdi muhakkak gelecek. Risalesine çok ilimler yazmışım. Bunu mutlaka okuyun bu 147, 148, 149'a da gidiyor yani. Üç sayfa kadar izah var, tercüme var. Bu Mehdi muhakkak gelecek, kıyamete yakın gelecek. Efendim e, kitabında Hz. Mehdi'nin gelmeyeceğini iddia edenlere reddiye var tabii ki.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 Kıyamete yakın olacakları e, görürsünüz. Armageddon, Amikovası'ndaki patlayacak savaşlar, Roma'nın nasıl fethedileceği, Hz. Mehdi'nin başına gelenler, sonra İsa Aleyhisselam'ın nüzüğülü tabii orayla birleşiyor, paralel geliyor. Ondan sonra Süfyanî meselesi. Bu Şimdi bu adet Süfyanî ile alakalıdır. Süfyanî de Şam yönetimini eline geçirecek büyük bir zındık çıkacak. Dekkaldan evvel. Deccal'dan evvel Süfyan'ı. Süfyan'ı de anasından babasından doğmuş. Biri yani Süfyan'ı de. Kökten inmiyor tabii ki. Fakat e, bu Arap kabilelerinden yani e, bir adam çok büyük zındıktır. Çok büyük işler yapacak. Sonra da Hz. Mehdi onu yakalayacak. Sonra yeniden biat edecek. iman edecek, tazeleyecek. Sonra bir daha ahdini bozacak. O Süfyan ile ilgili bayağı rivayet burada bulursunuz. Bunlar yaşanacak. Tabii Osman Çataklı var Allah selamet versin. Vefat etmedi herhalde. Belki de 100 yaşına yakındır. Erbakan Hoca'nın eniştesi o. Herhalde ya ablasının ya kardeşinin eşi yani. O e, çok meraklıdır bu Mehdi konularına. İsa Aleyhisselam'ın ineceğini falan. Bizim Efendi Hazretleri falan da Hadis'te buluştuk bir sene yani. O her sene Hadis'e giderdi. O zaman ki Mina'da e, çok büyük e, kan gövdeyi götürecek o kadar olaylar olacak. İşte o Hazreti Mehdi'nin çıkacağı senedir ya. Orada bulunayım diye her gide O kadar meraklıdı bu Metti meselesine. Osman abi Allah selamet versin. Efendi hazır derdi. Ona, yakın değil yakın değil. Osman abi sen çok kafayı taktın bu işe derdi. Belki Medine arası çöllerde bir duysa bir kulübede biri var hemen ona giderdi. Acaba Mehdi olma ihtimali var mı? Kendi Mehdi'liği iddia etmez öyle. Düzgün adam. Büyük profesör zaten. Çok da malumatı var bu Mehdi meselesine. <gülüyor> Tabii de yanılıyordu yani. Tarih veriyordu falan hep. Tarih vermemek lazım bu işlerde tabi. Tarih verenler yanılırlar. Ama bu yüzyılda gelmeyeceği anlaşılıyor. Mektubatın beyanına göre. Çünkü yüzün başında gelecekti. Şimdi 1937'ye gitti. Başı maşı kalmadı. İlk şehriye de geçti yani. 1437'ye gitti yani. 15. asrın. İlk şehriye geçti. Bu kitap onu anlatıyor. Hz. Mehdi gelecek. Benim 38. Risalem numara olarak. 38. Risale. Çok ilim var buna. Çok istifade edersiniz yani.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 Açın altında kesecek. koyun gibi boğazlayacak tabii onu. Çok uzun meseleler var. Burada sizin hadis dersinin konusu değil. Tabii onlar da hadis. Ama şu anda biz bir kitap takip ediyoruz. O dersi devam etmem icap ediyor. Siz bu konuda, işte Fırat'ın altından ır, altın çıkacak, Fırat Irma açılacak, Armageddon 960 bin askerle Amerika işte İsrail'de İngiltere Müslümanlara sahip 960 bin asker. Ondan sonra neler olacak? Hazreti Mehdi çıktıktan sonra neler olacak? Onun tabii muhasarası olacak. Sonra onlar Roma'nın üzerine yürüyecekler. Yedi sene Roma'da kalacaklar. Vatikan fethi olması nasıl olacak? Oradan Venedik'in fethi, oradan geri dönecekler. Deccal çıkmış olacak. Deccal Hazreti Mehdi işte sıvıştıracak. Mesih i Aksa'da Hazreti Mehdi imam iken artık yiyecekleri, içecekleri kesilecek. i̇thal ihracat yasaklanacak. İşte Gazete-i gibi bir şey.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 ee, mübarek vadidir buyurduğu yerdir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve e gelip çok mübarek bir yer hakikaten. Çok feyizli bir yer. Böyle boş bir arazi. Camii de yapıldı ama büyük bir cami yapıldı şimdi oraya. İşte tam oraya gelecek bu ordu. Kıyamete yakın oluyor bu yani. Olacağı söylüyor. Allah bildirince bilir. Rasuller bilir diyorum Mevla. İlla mevhidine tazamir rasul. Seçtiğim sevdiğim razı olduğum rasullere kaybımı bildiririm. Bunlar kayba girer şimdi. Efendimiz nereden bildirir?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 Vadide bir kişi yok. Allah Allah Bir de böyle yapıyor. Bir daha böyle, biraz böyle, bir daha bakın. Yok. Ya bunlar on binler. On binler hareketini düşün. Ordu. Vadini de zaten önü başı açık. Vadi böyle dümdüz gidiyor. Bu vadinin e, yani hemen daha gelmedi ki dağın arkasına geçsinler. Yolları çok vardı dağın. Bunlar nerede yürüyor? Yürüme gidiyorlar. Yürüme gidiyorlar. Böyle döndü. Bir de böyle döndü. Kimse yok. Hepsi batırılacak. Allah Kabe'yi yıktırır mı bunlara? Hz. Mehdi ne işi var? Dünyaya İslam hakim edecek. Hz. Mehdi o çulsuzlara mı kaptırır Mevla? Şimdi ne alakası var? İhlastan bahsediyoruz diyorsun bu babta. Mevzu nereden alakadar ediyor? Galet. Ayşe diyor ki, kulkü ben dedim. Yani hadisi duydum hemen soru sordum diyor.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 10 ve sonra ubasuna mahşere kaldırılacaklar, diriltilecekler kabirlerinden. Neye göre? Alaniyatihim. Niyetleri neydiyse ona göre kaldırılacaklar. Yani aynı toptan pazara girdiler ama Kabe'yi yıkmak niyetiyle giden cip cehenneme cümera, zift karası gibi kaldır mahşere, doğru cehenneme gönderilecek. Susatiyim diye, kariban kim bunlar, ne, şey, nereye giderler bilme, bilgisi de yok. Rastladı. O kötü niyeti yok. Onun, onun günahı yok. Onu Allah Teala cehennem için diritmeyecek yani. Ameline göre muamele eder ona ama buradan azap etmez ona. Kabe'ye yıkma gidenlere ile e, beraber battı diye onlarla aynı azabı görmez. Neden? Niyeti neydi ona bakar. Demek ki bir insan bir ortamda olsa, bir toplumda bulunsa, bir topluluk arasında bulunsa,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 Gece afiyetle akşamladık, yedik, içtik, oynadık. Sabaha kendimizi cehennemde bulduk. Gece yarısı helak olduk. Günahınız neydi diyor. Dünyayı meylettik diyor. O kadar dünyayı sevdik ki diyor. Çocuk anasını öyle sevmez diyor. Anasından kötülük görür yine anam anam diye ağlar. Dünya ona ne ederse etsin yine ahirete sığılmaz yine dünyayı bırakmazdık diyor. Hep dünya diyor. Tabii bu günahlar var demektir. Haramlar çünkü dünyayı çok sevenin bütün hataların başı olduğuna göre...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 Haram günah var mı, faiz fuş var mı, kıymet dedikodu var mı falan bunları biraz hesap edecek yani. Buraya birden bir bela gelir, küt aşağı. Hele otelde kalıyorsun, hangi odada neler var yani. Zor bu otel işler yani. Korkuyor insan memlekette. Her yer öyle zaten şimdi. Tabii niyetlerine göre diril dirilirler. Bura insanı kurtarıyor biraz. Niyetin günah değildi, fısku değil. değildi. Ticarete gelmişsin. Ne yapacaksın? Sokakta mı, çadırda mı yatacaksın? o bir yerden kim? dur.